Benden bu kadarcık bir şey istemesi için bütün bunlara bilmem şart mıydı yani? Ürkeklik gelmiş üstüne. Öyle uzun beklemiş ki senin alınacağından korkmuş. Bütün bunlar neyse ne ama tuttuğunu koparır soyundan bir adam bu nihayet. İçime bir kurt düştü. Peki niye senden bir buluşma ayarlamanı istemedi? Deyzinin evini görmesini istiyor diye açıkladı. E sen de bitişikte oturuyorsun. Şimdi anladım. Galiba Daisy'nin gecelerden bir gece verdiği partilerden birine kendiliğinden düşeceğini kurmuş. Ama bakmış ki ümit yok, sağdan soldan Daisy'yi bir tanıyan çıkar diye soruşturmaya başlamış. Beni buldu sonra işte. Beni yanına çağırttıydı hani. Görecektin o gece nasıl bin dereden su getirdiğini. Ben tabii hemen New York'ta bir öğle yemeği ayarlamayı teklif ettim. Baktım adamın eli ayağı boşandı. Aman ne olur ters bir şey yapmayalım deyip duruyordu. Ben sadece bitişikte buluşabilir miyiz acaba diyordum. Senin Tom'un yakın arkadaşı olduğunu söyleyince bu tertipten de vazgeçmeye kalktı. Gerçi Daisy'nin bahsine ederler diye yıllarca her sabah bir Chicago gazetesini taramış durmuş ama Tom'u pek bildiği yok. Karanlık basmıştı. Ufarak bir köprünün kemeri altından geçerken kolumu Jordan'un altın omzuna attım. Çektim kendime. Akşam yemeğine gidelim dedim beraber. Birden Daisy de Gatsby de uçtu gitti aklımdan de sadece evrensel köpeksillik alanında at oynatan, şimdi de kolumun yayı içine tam yerleşebilmek için pervasızca geriye yaslanan bu temiz, bu sert, bu sinirli kız kalmıştı. Ve kulaklarımda şu cümle baş döndürücü bir ısrarla pır, pır etmeye başladı. Bu dünyada kaçan tavşanla ardındaki tazının, Daisy de hayatın keyfini çıkarsın biraz diye mırıldandı Jordan. Gatsby ile görüşmek istiyor mu? Söylemeyeceğiz önceden. Gatsby haber verelim istemiyor. Sen sadece çaya çağıracaksın onu. Karanlık ağaçların arasından geçtik. Derken 59. caddenin o aydınlık alnacı titrek, soluk bir ışık demeti halinde parka doğru süzüldü. Ben ne Tom Bakınındım ne de Gatsby ne de benim ruhlaşmış yüzü karanlık saçaklarla göz alan afişler boyunca dalgalanan bir sevgilim vardı. Ne yapayım? Ben de yanımdaki kızı kucaklayıp çektim kendime. O azımsar soluk dudaklarında bir gülümseme belirdi. Büsbütün çektim kendime. Bu sefer yüzüme doğru. Vestig'e e döndüğümde ödüm koptu. Bizim ev tutuşmuş diye. Saat ikiydi. Yarımada'nın burnu pırıl pırıl yanıyordu. Bütün fundalıkların üstüne sıca vuran ışık tegraf tellerinin boyunca ince uzun yalımlar çaktırıyordu. Köşeyi dönerken seçtim. Gatsby'nin eviymiş meğer. Kuleden ta bodrum katına kadar donanmış hep. İlkin yine bir eğlenti var sandım. Olur ha? ''Curcuna kıyamet.'' Derken biri çıkmış, ''Saklambaç oynayalım.'' demiştir. Ya da ''Köşe kapmaca.'' Dağılmışlardır evin dört köşesine. Ama ortalıkta öyle sessiz ki, yaprakların hışırtısı duyuluyordu sadece. Rüzgar telgraf tellerini salladıkça, yalımlar da yanıp sönüyordu. Sanki karanlığa göz kırpıyordu koca ev. Taksi homurtuyla uzaklaşıp giderken, Gatsby'yi gördüm. Bana doğru geliyor karşıdan. Senin ev dünya panayırına dönmüş dedim. Sahi mi? Dalgın dalgın dönüp bir baktı eve. Şöyle bir gözden geçireyim dedim de odaları. Hadi gel Mirim. Seninle konuyu İzlanta kadar gidelim. Benim arabaya bineriz. Geç oldu artık. Öyleyse yüzme havuzuna bir girsek. ha? Ne dersin? Bu yaz hiç kısmet olmadı. Yok ben yatayım artık. Nasıl istersen. Saklamaklı bir merak içinde baktı yüzüme. Miss Baker'la konuştum dedim az sonra. Yarın Daisy'ye telefon edip eve çaya çağıracağım. Aa çok iyi dedi kayıtsızca. Benim yüzümden bir sıkıntıya girmiş olma da. Ne zaman uygun düşer senin için? Senin için ne zaman diye acele doğrulttu sözümü. En ufak bir sıkıntıya sokayım istemem seni. Yarın değil, öbür gün olsa ne dersin? Düşündü bir an. Sonra çekine çekine, çimleri biçtirmek istiyordum da, dedi. İkimiz birden çimlere baktık. Benim baştan sağma çimenin bitip, onun koyu renkli bakımlı çimeninin başladığı yerde sert bir çizgi uzanıyordu. Galiba kestirmek istediği çim benimkiydi. Bir ufak mesele daha vardı, dedi kararsızca, durakladı. Sonra, istersen birkaç gün sonraya bırakalım, dedi. Yo onun için değil. Diyecektim ki, söze nasıl başlayacağını bilemiyordu. Yani hiç değilse, nasıl söyleyeyim? Yahu mirim, eline geçen öyle büyük bir para değil senin, değil mi? E, tabii değil. Bu söz üzerine yüreklendi. Daha bir güvenle getirdi gerisini. Tahmin etmiştim öyle olduğunu. Karışmak gibi olmasın ama. Ne diyecektim? Ufak bir iş var elimde benim. Senin anlayacağın destek olsun Kabilinden girdik işte. Düşündüm hani başın dardaysa. Neydi? Buna satıyorsun sen değil mi Mirim? Niyetim o ya. İşte ben de ilgilenirsin belki diye söylüyorum. Pek vaktini almaz. Beş on kuruş da bırakır. Şey biraz üstü kapalı bir iş. Şimdi düşünüyorum da başka şartlar altında bu konuşma hayatımın dönüm noktalarından biri olabilirdi. Ama bir hizmet karşılığı olarak öyle sizce kabaca öne sürdü ki oracık oracıkta tepmemek elimde değildi. İşim başımdan aşkın dedim. Çok teşekkür ederim ama boş vaktim yok ki hiç. Wolfsheim'le hiçbir alakası yok bu işin. Anlaşılan, yemekte sözü edilen, ortaklıktan kaçındığımı sandı. Ama anlattım, sandığı gibi değil. Başka bir laf açılır ümidiyle, azıcık daha bekledi. Ama aklım başka yerde benim, çaresiz çekti gitti. Başında hala o akşamın kavak yerleri esiyordu. Sokak kapısından içeri girmemle derin bir uykuya dalmam bir oldu galiba. Onun için bilmiyorum Gatsby kaneyi İzlanda gitti mi gitmedi mi kim bilir belki de evi pırıl pırıl öyle rüküşçe yana dursun saatlerce odaları gözden geçirmiştir. Ertesi sabah daireden Daisy'ye telefon edip çaya çağırdım. Tom'u getirme diye tembihledim. Efendim Tom'u getirme Tom da kim diye sordu safçı. Kararlaştırdığımız gün bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Saat 11'de muşambalı bir adam bir çim keseri sürüyerek geldi, sokak kapısını çaldı. Kendisini çimenimi kesmek üzere Mr. Gatsby'nin gönderdiğini söyledi. O zaman aklıma geldi, fin hizmetçime öğleden sonra gel demeyi unuttum. Arabaya atlayıp West E. köyüne indim. O badanalı sıklam sokak aralarında kadının evini aradım, buldum. Dönüşte birkaç fincan limon, çiçek aldım çarşıdan. Çiçek almasam da olurmuş çünkü saat 2’de Gatsby'nin evinden bir limonluk dolusu çiçek geldi. Yanı sıra irili ufaklı bir sürü vazo. Bir saat sonra sokak kapısı ürkek ürkek aralandı. Üzerinde beyaz fanila bir elbise, gümüşsü bir gömlek, boynunda altın sarısı bir kravat. Gez bir süzüldü içeri. Kül gibiydi benzi. Gözlerinin altında uykusuzluktan olacak mor halkalar vardı. Her şey yolunda mı diye sordu hemen. Çimeni söylüyorsun, böyle daha iyi oldu tabii. Hangi çimen diye önce sordu. Ha öndeki çimeni diyorsun. Camdan baktı dışarı ama yüzünden anladığım kadarı ne çimeni gördü ne bir şey. Çok iyi olmuş dedi, hani laf olsun diye. Gazetelerden birinde gördüm. Yağmur saat dörde doğru duracakmış, öyle diyorlar. Jurnaldaydı galiba. Eksik bir şey varsa söyle. Çay için yani. Aldım, kilerin oraya götürdüm. Benim fini hafiften kınamalı bir süzdü. Postacıdan getirdiğim 12 limon kekini birlikte gözden geçirdik. Yeter mi bunlar diye sordum. Tabii tabi yetmez olur mu derken yapmacıktan ekledi miğirim. Üç buçağa doğru yağmur hafifledi. İçinden bir takım cılız damlaların arada bir çığ gibi süzüldüğü ıslak bir sis perdesine döndü bir donuk gözlerle «Economics» adlı kitabı karıştırmaya başladı. Arada Finin mutfaktan gelen ayak sesleriyle irkiliyor, sanki dışarıda görünmeyen ama ürkütücü bir takım olaylar yer alıyormuşçasına, ikide bir başını kaldırıp sızıltılı camları süzüyordu. Sonunda ayağa kalktı. Kararsız bir sesle eve gideceğini söyledi. ''Peki ama niye?'' Kimsenin geleceği yok. Baksana saate. Sanki başka yerde önemli bir işi varmış gibi saatine baktı. Bütün gün bekleyecek değilim ya. Saçmalama. Saat daha dört olmadı ki. Omzundan bastırmıştım gibi yıkkın çöktü koltuğa. Tam o sırada bizim yola sapan bir otomobilin motor sesi duyuldu. Birlikte fırladık yerimizden. Bana da bir bezginlik gelmişti ya. Çaresiz çıktım ön bahçeye.